Açık, açık dergi Evet açık radyoda açık dergi programı devam ediyor. Galeri Mana'ya uğrayacağız. Bu önümüzdeki yarım saat içerisinde Didro programının yayına koyana kadar anlamlanan bedenler sergisinin sesleri ve kısmen sözüne yer vermeye çalışacağız. Geçtiğimiz Cumartesi günü açıldı. Dafina Fundasyonun Galeri Mana ile ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğu ve Filistin ve Güneytay'dan sanatçıların işlerine yer veren bu önemli sergi. Basel Abbas, Ruanabu Abu Rahm'ın işlerini de içermekte. Yanı sıra Juman Emine Başar Al-Rub, -Al Mustafa El Hallaj, Jeremi Hacisin, Cevat El Malhi, Jumana Mana ve Yanı sıra Olivia Plender'ın yapıtları yer alıyor. 1993 yılından Judith Butler'ın "Bodies That Matter isimli e, eserinden doğrudan referans almakta başlığını galeri manadaki iş. Biz serginin küratörü ve sanat dan danışmanı da olan aynı zamanda Rebecca Hilt. Yanı sıra Delfina Foundation'dan, Delfina e, Vakfı'ndan Aaron Sezar'la Galeri Mananı'nın ikinci katında sergi olurken bir araya gelmiştik. Birkaç gün oldu. E, tophane'de olduğunu hatırlatalım. Tophane'de e, halen açık bulunan bu sergi İstanbul'du izleyiciyle buluşalım. Biz de arayı çok fazla açmak istemiyoruz. E, ve bu sergiye kabaca e, değindiğimiz ve aynı zamanda Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da pek çok önemli rezidans, e, sanatçı rezidans projelerine imza atmış olan Delfina Foundation'ın da e, niteliğine dair bir iki söz söylemek için bu akşam bu söyleşiye yayında yay vereceğiz. Bir sesle başlayacağız ama öncelikle bu e, serginin anlamlanan bedenler sergisinin en öne çıkan işlerinden bir tanesi ki zaten söyleşi içerisinde de e, yeri geldiğinde bir kere daha değinme imkanını bulacağız. Basel Abbas ve Ruana Aburrahman'ın ortak işlerinden kısa bir ses kaydıyla başlayalım. Ardından öncelikle serginin küretörü Rebecca Hilt ve söylediğimiz gibi Delfina Vakfı'ndan Aaron Cesar'la olan süreçimize geçeceğiz. Açıklar <Gülüyor> gidelim. Rebecca Hill ile beraberiz. Kendisi anlamlanan bedenler Beden? sergisinin Beden? küratörü. Bizi biraz lütfen sergiden bahseder misiniz? Nasıl bir araya geldiği işler? Mm -hmm. Tabii ki. Bu sergi Filistinli mm -hmm. ve İngiltereli sanatçıların <gülüyor> işlerinden oluşuyor. Aslında <gülüyor> kısmen Delfina varkının önceden başlamış olduğu ve geliştirdiği bir projenin bir parçası. Bu. Farklı medyaları kullanan İngiliz ve Filistin sanatçı, Filistinli sanatçılar içeriyor söylediğim gibi. İnsanların etten kandan oluştuğu ve duyguları ve fikirleri de olduğu ve unuttuğumuz poetik anlatımlar çerçevesinde so, toparlanan işler. tüm buradakiler. I in Palestine and I was there. there were lots of people talking often about how they were really tired of ben hikayemi Filistin'de geçirdim ve diyebilirim ki oradaki insanlar onlara başkalarının şunu yap ya da bunu yap demeden yorulmuş vaziyetteler. Haberlerde genelde aynı şeyden bahsediyor olsa da. o hepsini anlatacak başka başka hikayeleri var. Farklı anlatımlar ve anlatım biçimleri söz konusu yani. Peki biraz sergideki sanatçılardan bahsedebilir miyiz? Tabii, alt katta mesela Jumana Emilia bu bir işi var. Bu sergide çizim ve video karışımında işleriyle yer almaktı kendisi. Burada ele aldığı Abud'un Elsiz Bakire hikayesi aslında bir masal bu. Filistin'de de farklı versiyonları olan bir masal. Neredeyse her bölgenin kendine göre bir versiyonu var bu masal hakkında. Sanatçı bütün bu farklılıklardan bunlardan yola çıkarak duyduğu ve okuduklarını çizmeye başlamış. Sonrasında bir de film çıkarmış. Bölgelere göre değişen hikayede o da bölgelere gidip çekimler yapmayı hedeflemiş. Ama öyle ki bu bölgelerin pek çoğu, yani bahsedilen yerlerin pek çok, pek çoğu gerçekti ve ulaşılamazdı. Yani aslında işin en başında çok büyük bir politik yoğunluk yoktu. Metaforik olarak böyle bir okuma yapılsa bile ama üretimde kendisi de fark etti ki politik epey yoğun. Peki bu hikayelerde bölgeye göre farklılık olsa da ortak bir anlatı var mıydı? Evet temelde genç bir bakire kız bir cezaya çarptılıyor ve elini kaybediyor. ...sonra sihirli bir şekilde el geri çıkıyor. Bu bazı hikayelerde bir yılan, bazılarında bir ağaç olarak geri çıkıyor. Yani. Bölgelere göre değişiyor aslında. Çok küçük bir bölgede geçiyor ama bir sürü farklı versiyonu var. Evet, hatta Grimm'in katalogunda da benzerleri... Ne rastladınız burada? Metaphorically it can be seen as relating to yes a single person but also then to women in general. olarak evet tek bir kişi <gülüyor> ve bir kadından bahsediyor <gülüyor> vesaire ama e, burada esasında Abud'un <gülüyor> e, işaret etmeye çalıştığı kültürel çeşitlilik mevzu. Peki diğer işlerden biraz bahsedebilir misiniz lütfen? Tabii. Bir seri yağlı boya var mesela. Cevat El Malhi'nin işi. Yaşlı bir sanatçı oldu. Bir kalabalığın kaybolma anı üzerine ürettiği bir seri iş bu. Biz you know, we, we, we, sadece üç parçasını sergiliyoruz. Artan bir şekilde bir araya gelen insanlar görülüyor bu işlerde. Ve belki bir çeşit buluşmanın doruk noktasına ulaşıyorlar ve sonra dağılma anı so gerçekleşiyor. Really about, you know, what in Sanatçının işleri bu noktada, tam, tam, tam olarak bu noktada ortaya çıkarlar. Bu insanlar ne düşünüyorlar ya da bazı sorulara cevap bulabiliyorlar mı, verebiliyorlar mı? Gibi sorular. Resimlere baktığınızda da, Hepsinin gözleri neredeyse birbirinin aynısı ve sizi sürekli bununla yüzleşmeye de çağırıyor gibiler. Yani sizi bir anda parçası da yapan karakterlere içeride right? <gülüyor> <gülüyor> Sergiye katılacak sanatçıları nasıl bir seçkiyle bir araya getirdiniz acaba? Söylediğim bu... A, a, an derfine Vakfı Rascol, a, a, Filistin'de İngiliz Konsolosluğu'nun önceden in başlanmış başka bir projesinin devamıydı. Bu arada Askol Filistin'de karşılıklı sanatçı British değişimini and hedefleyen and Filistin'deki sanatçı summer, hareketini was, sağlayabilmek um, için kurulmuş bir başka a, organizasyon. Geçen yaz iki küratör altı sanatçı bu exchange değişim programından yararlanmıştı. Bu çizgi Participants in, in that initial exchange. Evet buradaki sanatçıların büyük bir kısmı in bu Warner ilk baştaki değişime de, so, e, katıldılar, Filistin'le İngiltere arasında gidip really geldiler aslında ilk aşaması of, böyle olmuştu. Evet, bu sergiyi oluşturmanın ilk aşamasıydı. Ben de bir küratör olarak Filistin'de bu meselesiyle pek çok sanatçıyla tanıştım. Her gün atölye ziyaretlerinde bulundum mesela ve sonuçta bu serginin seçkisi bir şekilde karşılaştım ve ilginç konuşmalar gerçekleştirdiğim bu kişilerin işlerinden oluştum. İki sergi oldu. Daha önce 1 Ocak'ta Ramallah'ta gerçekleşti. Burada işte değişim programına katılan sanatçılar şıkkı aldı ve Londra'ya gelince iki sanatçı da aralarına katıldı ardından. Basel Abbas ve... Juan Bu iki sanatçı Sergi bölce genişledi <gülüyor> ve Galeri Maner'le işbirliği söz konusu olunca da bir parça daha genişlettik hatta başka ögeler kattığımızı söyleyebiliriz, diğerleriyle karşılaştırırsak. Ee, bir de bir e, video enstalasyonu e, var Sergi'de, biraz evet. bundan bahsedebilir evet. miyiz? <gülüyor> Evet, ikinci kattaki bu Lost yeah, it Objects of Desire Arzun Kayıp Nesnesi ismini taşıyor. Üç sene kadar uh, önce üretilmiş bir iş. Ve burada then. da and buraya gelenek aradık. Bir sürü değişim piece, geçirdi aslında. Eklenmeler oldu mesela. Bir ses ve video işi kabaca. Kadınların söylediği elements, şarkılar ve bazı çocuk hikayeleri gibi farklı geleneksel öğeleri daha sarsıcı denebilecek ...seslerle bir araya getiren Betimlemelerde you know, kendi kendini sürekli tekrar eden... ...betimlemelerde... ...kalabalıkları, the bir aradalıkları... ...yani alt katta gördüğümüz... Um, so ...kalabalık... Uh, and then ...odaklı resimlerle ilişkilendirebiliriz mesela bu arada. yer alanlar aynı kalabalıklar. But it's, it, all Güncel bir görüntü aslında ve başka kaynaklardan edilmiş başka imajlarla bir araya geliyor. Mesela bazı klasik to, to, to, to film benzeri görüntüler de var tüm bunların içerisinde. Ama daha rahatsız edici diğer görüntülerle the bir anda yan yana geliyorlar. Hepsi bir arada. Kendi içinde gizli katmanlar olduğunu söyleyelim kabaca. Uh, Sarsıcı bir çevre. Uh, e, ...çevren yaratmakta bu arada, seslerle beraber Sanatçının amacı da zaten tam bu ses eklemlenmesi. Sizi tamamen işin içine almak. Bir açıklık anı da en nihayetinde. Yani davet dediğiniz şey size doğrudan bir şey empoze etmek yerine... ...buradan çıktığınızda neler taşıdığınızda daha çok ilgileniyor. Belki başka bir şey hayal ediyorsunuz. Mesela aşağıdaki işte öyle. Yani insanlar oradan gittiklerinde ne düşünüyorlardı bir acaba? Bir Sorusunu A size sorduk ki. Şey. Bi yani Teşekkür potansiyelin peşinde. Rica ederim. Evet. Biraz da Delfina Vakfı'ndan bahsedelim aslında. Siz bu serginin bir parçasısınız ve bu galiba Türkiye'deki ilk işbirliğiniz zannediyorum. Um, evet bu Türkiye'deki vakıf olarak ilk projemiz. Sen ne kadar 6 yıldan bu yana Türkiye'de pek çok sanatçıyla çalışıyoruz. Aslı Çavuşoğlu, Merve Ünsal, Tayfun Sertler, Ahmet Öğülç tüm isimleri sayılabilir. Um, Üç ay bizimle Artist in Uğur. Residence programlarına katılmışlıkları var. Bu sanatçıları bir takım büyük projeler yapması konusunda destekliyoruz biz vakıf olarak. Mesela Ahmet Eğüt'ün Tate projesi, Aslı Çavuşoğlu'nun Freze ile gerçekleştirdiği projeler Anlamlanan Bedenler sergisi de bize epey heyecanlandırdı. İlk proje olması dolayısıyla şey. da, daha doğrusu bir sergi İstanbul'a getiriyor olmamızı dolayısıyla da ayrıca bir heyecan kattığını söyleyelim. Aynı zamanda evet. Delfin ne olduğunu da iyi gösteriyor bence bu sergi. Evet. E, siz aslında kar amacı gütmeyen bir kuruluşsunuz öyle değil mi? Temel amaçlarınız neler bu durumda? Evet, Delfine Vakfı olarak temelde artistik değişim programlarını ulaşılabilir kılmak, sanatçılar için pratikliğini uygulayabilecekleri ve kariyerlerini geliştirebilecekleri fırsatlar sunmak amacımız. Bugünlerde sanatçılar için durum epey zor. Çünkü ticari bir pazar var ortada. Olanaklarsa az. Pratiklerini geliştirmeleri için fırsatlar çok fazla değil ve desteklenip risk alabilecekleri olanaklarda çok sık var oluyor. Pazara dahil olmuyorlar. Müzelere direkt gitmiyorlar ve erken dönemdeki bir sanatçıyı da kimse pek desteklemiyor aslında. Delfine gibi örgütlerin, organizasyonların olması bu noktada çok önemli. Tam da çünkü bu safhada, ilk safhalarda destek veriyoruz biz. Türkiye'de birçok kurumla bildiğimiz olduğundan dolayı şans Hali hazırda pek çok kurumla çalışıyoruz. Şu anda mesela Saha tarafından desteklenen İstanbul'da bir uh, sanatçı rezidans programını sürdürüyoruz da mesela. Yanı sıra garanti platformla işbirliklerimiz olmuştu sağahtan önce. Pistekiler de yakın arkadaşlarımız. Onlarla da çalıştık. Yani bu tip destek programları, kontaklar çok önemli. Şu anda bu sergi galeri manada ve bu aslında ticari bir galeri ve bir sanatçının pratiği için farklı bir konu. O açıdan önemli çünkü en nihayetinde sanatçı da yaşamını sürdürmeli ve işte de görünür olmalı. Bu ticari açıdan sanat dünyasında. Farklı bir destek biçimi ihtiyacını ortaya çıkarmakta. Ticari olan ve olmayan arasında yükselen bir yaklaşım mücadele var aslında. Zaman zaman bütün bunlar rekabetçi bir ortam yaransa da potansiyel çoğunlukla birinde ortaya çıkan diğerini besliyor. Çoğunlukla destek olma meselesi parçalı bir durum. Bir şeye ya da duruma bağlı, yani sabit değil. Seen as two separate processes. Um, so what's interesting about the show is that. Yani bu bağlamda temelde üretilen pazarda kendine yer bulabilecek hale gelebiliyor. Buradaki show da sergide ilginç olan bu işlerin farklı birkaç organizasyon tarafından destekleniyor olması. Londra'da da bir sergi için konuşurken kadim madem mesela bu sergi görmüştü ve işbirliği yapıp bu sergi İstanbul'a getirip getiremeyeceğimizi konuşmak tamamen farklı bir bağlama oturt, oturtarak oldu bu da. Rebeca liyatışına geçip değerlendirdik ve işte. Engine, you want want to to ask you both, uh, you know, we are in these very special moments right now here in Istanbul. What would you say about the significance of this whole concept? Ee, aslında başka bir soru sormak isterim. Bildiğiniz üzere İstanbul'da çok özel zamanlar yaşadık, yaşıyoruz. Ee, tüm bu konuştuklarımızı, bu konuların önemini bu doğrultuda değerlendirirsek acaba bir şeyler diyebilir misiniz? Mesela kısa bir süre önce Judith Butler buradaydı. Tam olarak aynı değil ama benzer bir konu üzerine konuştuk. Bu insanlar kimler? Bu bedenler kimlere ait? Yani belki aslında bu bizim için çok güncel bir tartışma olabilir. Serginin konusuyla da bağlarsak, anlamlanan bedenlerde. So so yeah. yeah. <gülüyor> evet, Birazdan Rebecca'ya sözü vereyim ama önce şunu söylemek isterim. Galeri manadan Aslı ve Meves bu sergiyi Londra'da gördüklerinde zaten çoktan seçmişlerdi bu konuyu. Yani çok belirli bir bölgenin konusuydu ve bağlam aslında Filistin'di ama onlar onu böyle bir projeye e, katıp aslında Türkiye'de de farklı bir bağlamda sunmayı başardılar. Rebecca en başında Filistin bağlamı çerçevesinde politik bedenler konusunda çok ilgiliydi az evvel kendi anlattığı gibi ve projenin içinde üzerine zaman harcanan başka pek çok konu da vardı. Böylesine fikirleri sanatçılar ve sanat eserleriyle açığa çıkaracak olma potansiyeli. Bu yani potansiyelin açığa yeah. çıkacak olması bizi vakıf olarak I mean, heyecanlandıran ama a, a, a, sadece bu denebilir belki konuyla ilgili. Rebek Ayit'de şöyle devam ediyor söze. Filistin çok And özel bir yerde diyor Çünkü yeni neoliberal stratejilerin mikro düzeyde görülebileceği bir yer. Mesela Çiftte güvenlik konusu var Filistin'de. Yani hem Filistin hem de İsrail tarafından ayrı ayrı yürütülen güvenlik politikalarının etkileri günlük hayatta gerçek olarak yaşanıyor insanlar tarafından. Benim ayrıca ilgilendiğim bir de retorik mevzu var, politik retorik yani. Biz kimiz, bir miyiz, beraber miyiz, yan duruyor muyuz soruları da beni çok ilgilendiriyor. Ve gövsel olarak da tüm bu dediklerim beni Thomas Hobbes'un Leviathan figürüne geri götürüyor hatırlarsak tüm bedenlerin bir bedende kaynaştığı bir figür devriyatan figürü. Ve bu figürdeki imaj da halen topluluklara hitap edilirken kullanılan ya da bir şekilde akıllarda tutulan güç ilişkisi modelini doğrudan göstermekte hala. Ve bence bu çok sorunlu bir durum. Mesela fizisindeki sanatçılar yazarlarda biz de kendi hikayemizi, günlük hayatımızın gerçeğini anlatmak istiyoruz dediklerinde ortaya çıkan sorun da biraz buydu. Yani burada araştırılan şu şu büyük gövdeyi oluşturan çoğu bedenler farklı farklı aslında hepsi aynı değiller yani farklı ağzıları tutkuları ve korkuları var işte bunun araştırması buradaki sevgi evet. Korku demişken buradan bağlanabilir korku faktörünü de politika içerisinde düşünüyorum. Yani korku insanları ve tüm bu yaşadığımızı yaşadığımız şeyleri nasıl etkiliyor yani kim Hangi hakla neyden sorumlu? Esas sorumlu bu galiba? Filistin'de bu zaten çok önemli bir soruydu. Kimin neyden sorumlu olduğu konusu. Şimdi farklı demokrasi biçimlerinin baştan düşünüldüğü bugünlerde de başka birçok yerde bu sorumluluk mevzu tekrardan soru konusu edilmedi. İşte Sergi de tüm bu farklı sorulara yer açmak meselesindeydi not to be too directional about it or too heavy-handed, but to, to, to, to create another space for these different questions. Evet Rebecca Hilt ve Evren Sezarlı olan sözleşmimizi dinlettik sizlere galeri manada açık bulunan ve 16 Kasım kadar da gezilebilecek anlamlar anlamlanan bedenler sergisinin sırasıyla küratörü ve bu sergiyi mümkün kılan e, vakfın çalışanlarından bir tanesiydi e, az evvel sözleşme imkanı bulduğumuz bu iki isim geçtiğimiz hafta sonu açılmıştı galeri manada anlamlanan bedenler sergisi